yok. Ömer bin Hattab'a haber verilince, söylenince Ömer bin Hattab radıyallahu ta'ala ona bir mektup yazıyor. Mektubun içinde de ona dua ediyor. İşte Allah sana hidayet etsin, rahmet etsin gibi. Adam mektubu okur okumaz, bütün işlemiş olduğu günahlardan aleykümselamun, kapıyı kapattık mı dış kapıyı? Ele tek çekiyor. İşte duanın Özellikle bir müminin kardeşi, diğer kardeşi mümin adına yapmış olduğu duanın önemi çok büyük. Çok öneme haiz bir mesele. O yüzden müellif de burada dikkat edin. Bu kitabında ve birçok kitaplarında kitabını okuyan kişilere, duyan kişilere dua ediyor. Yüce Rabbimizden niyazımız ve umudumuz, müellifin bu duasını bizim hakkımızda ne yapması kabul etmesi. Dük ki, ennehu ala kulli muslimin ve muslimeh. Her erkek ve kadın Müslüman'ın üzerine gerekir, vaciptir, farzdır. Vaciptir, farzdır. Teallumu thelâfi hâzihil mesâil Şu üç meseleyi, az sonra zikredeceğim şu üç meseleyi öğrenmesi farzdır. Vel amelu bihinne Neden öğreniyoruz arkadaşlar? İlmin şeyi ne? İlimden maksat gaye, amel. El ula ennallâha haleqanâ İlk öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken ve hatta dünyaya geldiğimizde zaten bilmiş olduğumuz bir konu Ennallaha halakana Allah bizi yarattı. Bizi yaratan kimdir? Allah subhanahu ve Teala'dır. Ennallaha halakana Dediğimiz gibi arkadaşlar geçen haftaki derslere söylemiştik. Mekkeli müşriklere sorulduğunda, cahiliye müşriklerine sorulduğunda E, yeri, güm, yeri göğü kim yarattı dendiğinde, güneşi ayı sizin hizmetinize kim sundu dendiğinde onların vereceği cevaptaydı: neydi? <gülüyor> <gülüyor> Allah Size ne derler? Allah derler. İşte bizim de yeniden öğrenmemiz gereken, yeniden bu bildiğimiz şeyi tekrarlamamız gereken bir mesele Allah'ın bize ne yaptığı? Yarattığı. Ennallaha halakana ve razakana Bizi yaratıp aç bırakmadı. Dikkat edin. Yeryüzünde rızık olarak binlerce, milyonlarca bize nimetler bahşetti, verdi. Yani bakıyorsunuz köylüler 12 ayın, 3 ayı veya 2 ayı çalışıyorlar. O 2 ayında, 15 gününde bir gidiyorlar. Ölmüş olan o taneleri, buğday tanelerini, tohumlarını atıyorlar. Ondan sonra bir dahaki sene gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Hasat ediyorlar, biçiyorlar. Bizim soframız ekmek olarak. Dönüyor ne kadar büyük bir nimet ve ne kadar ulaşıla, kolay ulaşılabilen bir nimet. Değil mi? Ama mesela bugün insan bir kapı kolu yapmak için ne kadar uğraşıyor, ne kadar yoruluyor. Ama yeryüzünde bu kadar çok insanın doyurulması gibi zor olan bir şeye bakın. allah Teala o kadar bir nizam, sistem, eksiksiz bir şey kurmuş ki yağmur yağıyor, yağmuru vaktinde gönderiyor. Bitki için gereken o güneş ışınları bitkiye vuruyor. topraktan gıdasını alıyor, gıdasını alıyor. Bir de bakıyorsunuz, ay çiçeği çıkmış, buğday çıkmış, şeker pancarı çıkmış. İnsana gidip onları toplayıp sofrasına götürmek düşüyor. Başka bir şey yok. Ennallah halakana ve razakana. Diyor ki alimler arkadaşlar, allah Teala'nın burada zikrettiği, yani e, müellifin, pardon, yazarın burada zikrettiği üç tane Nimet var. Allah Teala'nın üzerimize bahşettiği lütfettiği üç nimet var. Bu üç meselede. İlki nimetul icat diyorlar. Ne nimeti? Allah Teala'nın yaratma nimeti. Yani bizi Allah Teala yaratarak aslında bize bir lütfutta bulunuyor. Bir nimette bulunuyor. Bize bir değer veriyor. İkincisi nimetul imdad. Ne yapması? Allah Teala'nın yardım etmesi, rızık vermesi. Yani bizi yeryüzüne gönderip Hiç rızık indirmeden, rızık göndermeden, rızık bahşetmeden de yeryüzünde bırakıp kısa bir müddet yaşayıp bizim canımızı alıp öldürebilirdi. Dikkat edin ne var? Önce ni'metul icad, yaratma. Sonra ni'metul imdad, maddet olma, yardım verme, rızık verme. Sonra arkadaşlar bakın. Velem yetrukna hemelen. Allah bizi yarattı, rızık verdi. Peki başı boş bıraktı mı? sorumsuzca iyin için ondan sonra da ölün huzuruma gelin mi dedi yoksa başka bunun altında başka gayeler, hedefler, amaçlar var? İşte müellifte diyor ki "Valam yetrukna temelen." Biz ne yapmadı Allah Teala? Terk etmedi. Temelen. Başı boş bir şekilde ne yapmadı, terk etmedi. Başı boş bir şekilde Allah Teala bizi terk etmedi. Bununla ilgili arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler mevcut. Allah Teala buyuruyor ki: "Aleyküm selam ve Allah'ın bereketi. Efe haseptum enma halaknaqum abasa?" Ey insanlar, siz de zannediyor musunuz ki bizler sizleri abes olsun, yani boş yere yarattık. Yani yaratılışınızın arkasında bir gaye olmadığınızı mı sanıyorsunuz ey insanlar? Ayet böyle anlatır. "Ve bizlere döndürülmeyeceğinizi, bize dönmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz, zannediyorsunuz? Demek ki arkadaşlar bu sorunun altında ne var? Hayır. Sizler bilakis ne yapıldınız? Bir gaye, hedef, amaç için halk edildiniz. Allah tarafından yaratıldınız. Bunun bir hedefi var. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki, O'dur. Mevti, ölümü, وَالْحَيَاتَ Hayatı yaratan Ölümü ve hayatı yaratan kimdir? Allah'da. Niye? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ اَمَلًا Aranızdan hanginiz daha iyi amel işliyor? Hanginiz Allah'a ibadette bulunuyor? diye imtihan etmek için allah Teala ölümü ve hayatı yarattı. Amaç ne arkadaşlar? Ölümün ve hayatın yaratılma amacı İmtihan. İmtihan'dan çıkacak sonuç ne? Onların adından hedeflenen sonuç ne? İnsanın, hangi insanın daha çok ne yapıldığı, yani hangisi olacak? daha iyi amel ettiği. Ey yukum ahsenu amelen. Hanginiz daha güzel amele sahiptir diye. O yüzden bizlerin de dünyaya gönderilmiş gayesi, bakın, Allah bizi yarattı, rızık verdi. Ölümü ve hayatı yarattı. aramızdan en iyi ameli işleyenlerle en kötü ameli işleyenleri ayırt etmek için. Başka bir ayette ne diyor Allah-u Teala? Ve ma halaktul cinne vel inse ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun Ben cinleri ve insanları bir şey için değil ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bakın Ayetin başı böyle. Ma khalaqtul jinna ve ma khalaqtul jinna ve'l insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq. Ma urid ayetin devamı. Ma uridu minhum min rizq. Ben onlardan ne yapmıyorum? Bir rızık istemiyorum. Ben kullarımdan hadi çalışın da bana rızık getirin demiyorum. Ama uridu en yut'imun onlardan beni doyurmalarını da doyurmalarını da istemiyorum. İnna Allahu er Razzaqu zul kuvvetil medid. Güçlü olan, gücü şiddetli olan rızık sahibi, bolca rızık veren kimdir? Allah'tır. O halde arkadaşlar, dünyaya gönderildik. Hiç kimse aramızdan hiç kimse başı boş olarak gönderildiğimizi kesinlikle sanmasın. Şu anda sürmüş olduğumuz hayatın ve ölümün bir gayesi var. Bu gaye de az önceki okumuş ayette ortaya daha net çıkıyor. O da ancak ve yalnızca ne yapmak? allah Teala'ya ibadet etmek. İşte her Müslümanın diyor ki müellif rahimallah, erkek ve kadın her Müslümanın bilmesi gereken ilk mesele budur. allah Teala bizleri yarattı, bizlere rızık verdi ve bizleri başıboş bırakmadı. Gaye ne dedik arkadaşlar? Hedef Allah'a ibadet etmek. Yalnızca Allah'a ibadet etmek. Peki bunu nasıl öğreneceğiz? allah Teala'ya yalnızca ibadet etmek nasıl olur? Onunla beraber başkalarına ibadet etmek de var mı? Eğer ibadet edilirse bu yasak mıdır? Bunların hepsini nasıl öğreneceğiz? Yatıp rüyada mı göreceğiz? Yoksa gökten kafamızın üstüne bir böyle pat diye bir kitap mı inecek? Yoksa allah Teala? elçiler gönderecek, peygamberler gönderecek, rasuller gönderecek. Onlar da insanlara, dünyaya geliş, gönderiliş, yaratılış gayesi olan ibadeti açıklayacaklar. Hangisi arkadaşlar? Elbette ki ikincisi. Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Ne yapmaz? Evet. Kullarına zulüm evet. etmez. İşte müellif de diyor ki bel ersale ileyna rasulen. Bilakis bizlere Allah Teala ne yaptı? Bir bir resul gönderdi. Bir resul gönderdi. "Kim itaat ederse cennete, kim bu رسول'a itaat ederse ne yapar? Cennete girer. Ve kim isyan ederse cehenneme, kim de bu رسول'a isyan ederse ona karşı gelirse ne yapar? Ateşe yani cehenneme girer." Dikkat edin. Burada elif 3 tane nimet serdetti, sıraladı. Birincisi neydi? Nimetul icat, yaratma nimeti. İkincisi, ni'metul imdad, bizlere rızık vermesi, yardım etmesi. Üçüncüsü, ni'metul Hidaye hidayet nimeti. Başı boş bırakmadı, bizlere ne gönderdi? Resuller, elçiler gönderdi. Ve bizden istenen bu resullere ne yapmak? İtaat etmek. Bu resule, ki son peygambere, Nebi aleyhissalatü vesselam'a ne yapmak? itaat etmek. Kim de ona itaat ederse ne yapar arkadaşlar? cennete girer. Kim isyan ederse cehenneme girer. Ne diyor? Allah Teala Ahzab Suresi 71. ayette ve men yuti'illah ve rasuluhu kim Allah'a ve رسولuna itaat ederse yuntihhu cennetin tecri min tahtihi el enhar halidin fiha. Kim Allah'a ve رسولuna itaat ederse Allah Teala onu atlarından ırmaklar akan cennetlere ebedi bir şekilde sokar. Zalikel fevzul azim. işte gerçek kazanç, gerçek başarı da budur. Yani gerçek kazanç, gerçek başarı, hedef, insanın dünyada çok zengin olması ama onun yanında taharet, İslam'ın öğrettiği fıkhına göre, taharet almayı bilmeden evler, arabalar, anlar sahibi olması değil arkadaşlar. Gerçek saadet, gerçek mutluluk bir insanın, fakir de olsa, gariban da olsa, Allah-u Teala'nın ondan istediğini öğrenip, onu amele döken, onun gönderdiği Rasule itaat eden olan insan, gerçek kazancı, ee, hak etmiş insandır. Bu Rasûl arkadaşlar, bu Rasûl'e isyan eden hakkında da allah Teala buyuruyor ki, Cin suresinde, وَمَنْ ve وَرَسُولَهُ, وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Rasûlü'ne? İtaat ederse. Bu ayette وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Rasulüne isyan ederse, karşı çıkarsa. Ağaca karşı çıkmak bugünkü tütüşçede kullanılan kafalanmak, diklenmek değil. Yani onun getirdiklerini ne yapmak? Ya inkar ederek ya da inkar etmeyip yapmayarak ya şeylerden El çekmeyerek. Bunların hepsi isyandır arkadaşlar. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrediyor. Sen ne yapıyorsun? Yapmıyorsun. Yapmıyorsun. Bu da isyandır. Bu da isyandır. İtaat nedir peki? İtaat. Önce onun haber verdiğini ne yapacaksın? Erhamdülillah. Tasdik edeceksin. İtaat şudur. Önce Resulullah'ın haber verdiğini tasdik edeceksin. Sonra emirlerini yerine getireceksin. Sonra Yasaklarından uzak duracaksın, sonra ibadet ibadete ancak onun gösterdiği şekilde koyulacaksın. Dört şart var. Allah'a itaatin, Rasulü'ne Resulü, itaatin dört şartı var. Yani dille olmuyor bu. Biz Rasulullah'ı seviyoruz, O'na itaat ediyoruz, O'nun yolundayız, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'iz. Değil. Bunun bir göstergesi var. Değil mi? Her şeyin bir göstergesi olduğu gibi bunun da bir göstergesi var. Rasulü'ne itaat ne dedik? Tasdikuhu fîmâ akbar. Haber verdiği konularda tasdik edeceksin. Önce doğrulacaksın. Yani işte Peygamber Aleyhisselam vesselâm e, kabir azabı var demiş. Hadislerle böyle şeyler var ama bunlar ahad haberdendir. Kabir azabı yoktur. Mehdi gelmeyecektir. Bunlar ahad haberdir. Akide değeri yoktur gibi sözler. Onun haber verdiği şeyleri tasdik etmemeye girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek diyor. Sen diyorsun yok gelmeyecek. Sonra اُمْتِسَالُمَا اَمْهَرْ Emrettiği şeyleri ne yapacaksın? Yerine getireceksin. اِجْتِنَا mana عَنْهُ وَزَجَرْ Ve sakladığı ve şeylerden ele tek çekeceksin. Sonra Allah'ın dinine, şeriatına ancak O'nun gösterdiği yolla ibadet edeceksin. Kafana göre değil. Ya bu akşam kandil gecesi diyorlar. Mübarek bir gecedir. Kalkayım şurada bir yüz rekat namaz kılayım. Ne zararı var? Değilmeyeceksin. Niye? Çünkü O'na itaat etmek, bu dini O'nun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaktır. İnsanların yaşadığı kafalarına göre, hevalarına göre, heveslerine göre, kendi duygularına göre yaşadığı din, din değil, ölçü Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İşte O'na itaat de bu. Bu ayetlere, bu ayetlerin aynı çizgisinde olan başka bir hadis zikredelim, bir hadis zikredelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kullu ümmeti yedhulûnel jenne illa men ebâ. Ümmetimden herkes cennete gelecek, İstemeyenler yüz çevirenler hariç. Sahabeler diyor ki, ben eba ya Rasulullah. Yani cenneti istemeyen var mı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ben ataani dahil cennet bana itaat eden cennete girecek. Ve ben asani bana isyan eden de nedir? Bana karşı isyan eden de, sadece eba istemeyendir. Yani istemeyen insanı İstemeyen kişiyi ne olarak vasf ediyor, niteliyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam? İsyan Yani bir adam isyan ediyorsa, bu nedir? Cennete girmeyi istemiyordur. Cennete girmeyi isyan adam isyan mi? Yanmayı ister mi? Ancak arkadaşlar isyan etmek, günah işlemek, günahlar veya isyan iki ayrılır. Kimi günahlar vardı ki, sahibini cehennemde ebedi kılar. Bunların en başında da ne gelir? Şirk Allah'ın ayetlerini inkar etmek, farzlarını inkar etmek gibi. Kimi isyan da vardır ki adam sakalını tıraş ediyor, paçalarını uzatıyor, sigara içiyor, içki içiyor, zina ediyor. Bunlar da sahibini ne yapar? Allah'ın meşiyetine bırakır. Dilemesine bırakır ahirette. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Biz bunun gelişçe açıklamasının vasıtıya dersimizde almıştık. Tabi tövbe eden için konuşmuyoruz. Tövbe eden için inşallah Allah ne var, Tövbesini kabul eder. İşte bizler arkadaşlar allah Teala'nın rahmeti, bizlerin üzerindeki bir lütfu, bizlere olan ihsanı, bizlere bir Resul gönderdi. Diyor ki allah Teala, اِنَّا اَرْسَلَّ اِلَيْكُمْ رَسُولًا şahiden عَلَيْكُمْ Allah sizlerin üzerine şahit olarak, bir tanık olarak, Amellerinde tanık olarak bir resul gönderdi, bir elçi gönderdi. Keme ersalna ila firavuna rasula. Firavuna gönderdiği gibi, Firavuna kimi gönderdi? Musa aleyhisselamı gönderdi. Fa asa firavunu ar-rasula. Er Firavun ne yaptı? Resule isyan etti, karşı çıktı. Onun isyanı nasıl bir isyan oldu? Küfür olan, inat olan bir isyan. allah Teala diyor ki Biz de ne yaptık Firavun'u? Şiddetli bir şekilde sert bir şekilde ne yaptık? Yakaladık. Aldık. Yani cezasını verdik. Herkes o meşhur kısa ne yapıyor? Biliyor. Yani ı nakledildiği üzere. Alimler diyor ki Bu ayette allah Teala dikkat edin. Bu ayette allah Teala Firavun'un yapmış olduğu isyana karşılık verilen cezayı zikrediyor. Nedir o ceza? Allah-u Teala'nın şiddetli bir şekilde yakalaması. Ancak bizlere gönderilen Rasul, sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı isyanın cezası bu ayette ne bulmamış, Zikredilmemiş. Diyorlar ki, yani Musa aleyhisselam'a isyanın karşılığı eğer buysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e affolacak olan isyanın karşılığı nasıl olacak? Nasıl olacak? Ondan daha büyük. Ondan sonra bir Ebulfirahimeullah ikinci meseleye geçiyor. Diyor ki Allah la Teala kendisinde ibadette kendisiyle birlikte şirk koşulmasını, başkasına bir şeyler sarfedilmesini, ibadet edilmesinden razı olmaz. Yani ikinci bilmen gereken husus bu. Dikkat edersen birinci hususla ikinci husus, birinci mesele ile ikinci mesele arasında çok güçlü ve kuvvetli bir bağ var. Birinci meseleyi kabul eden kişi ikinciyi de kesinlikle kabul etmek zorunda. Mesela ne, niye bir düşünün? Yani sen eğer seni Yaratanın Allah olduğuna inanıyorsan, sana rızık verenin Allah olduğuna inanıyorsan, neyi kabul etmen lazım? İbadetin de yalnızca o Allah'a yapılmasını kabul etmen lazım. Yapılacak ibadetin her türünü yalnızca O'na sarf etmenin farz olduğunu, gerekli olduğunu bilmen ve kabul etmen gerek demek bu. Ama işte Mekkeli müşriklerin bir türlü kabul etmedikleri mesele buydu. Diyeyim, Mehmet abi? Mekkeli müşrikler kendilerine her ne kadar sorulduğunda sizi, yani bizi yaratan kim, yeri görü kim yarattı güneşi ayı hizmetinize kim verdi her sorular bu şekilde allah Teala'nın yaratıcılığını malik oluşunu, her şeyin sahip olduğunu rızık verdiğini öldürüp hayat verdiğini ifade eden rububiyet ile alakalı Mekkeli müşriklere sorular sorulduğunda hepsinin verdiği cevap ne oluyordu? Seyku'luğunallah ne diyecekler? Allah'tır. Hem menni yملكü's-sem'a ve'l-absar. Gözleri ve kulaklara sahip olan kimdir? Ölüyü diriden, diri ölüden çıkartan kimdir? Bütün bu sorulara Aleykümselamun aleyküm. Bütün bu sorulara doğru olarak verdikleri cevap neydi? Allah'tır cevabındı. Aslında bu verilen doğru cevap onlardan yaptıkları ibadetin de yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini Gerekli kılıyordu. Ama onlar tenakuz ve çelişki içine düşerek ilk soruya doğru cevap verip ikincisinde yanılıyorlardı. Sevdikleri, Allah katında şefaat umdukları, Allah katında değerli sandıkları şeyleri Allah'a aracılar koyuyorlardı, vasıtalar, vesileler koyuyorlardı. Ve böylece allah Teala'ya ortak koşuyorlardı. Ve bu şekilde, bu surette bir çelişki içinde yaşayıp duruyorlardı. İslam alim diyor ki ikinci bilmen mesela gereken bilmen gereken mesela Allah la yerda ay yış yışrak معه احد في عبادته Allah taala kendisinde ibadette ne yapmaz hiçbir şeye ortak koşulmasına razı olmaz. Velev ki bu aracı koyduğun ortak koyduğun ibadetten bir şey sarf ettiğin Allah dışındaki o şey bir melek olsun velev ki bir peygamber olsun Burada aracı olarak koyduğun şeyin çok değerli olmasıyla az değerli olması arasında hiçbir fark yok. Buradaki günahın büyüklüğü ki o da şirk ne yapıyor? Her şeyi örtüyor. Yani her şeyi batırıyor. Yani sen bakıyorsun ki mesela Hristiyanlar ne yaptılar? Allah Teala'ya aracı olarak kimi soktular, kimi koydular? Yine ne bir e, şey Allah Allah'ın elçisi olan Meryem oğlu İsa'yı yani onlar bugünkü tabirle aracı olarak koydukları kişinin Allah katındaki yeri makamı peygamber olduğundan dolayı Allah katında Allah katında bu yaptıkları şirkten kurtulabilecekler mi? Çünkü ortak koştukları İsa'dır diye ne yapamayacaklar? Şimdi Allah Teala Kuran-ı Kerim'de onlara ne diyor? Allah üçün üçüncüsüdür diyenler ne oldu? Ne oldu? Kafir oldu diyor. Yani onları ayırmıyor, kayırmıyor. Onlar bana aracı olarak bir İsa'yı koşdular. İsa benim de bir elçimdir, bir peygamberimdir. O yüzden bunları mazur görelim demiyor. Hal böyleyken, durum bu şekildeyken bugün kalkıp ne olduğu belli olmayan, hatta içinde ölü var mı yok mu bilinmeyen türbelere gidip yatırlara gidip, çaputlar bağlayarak, oralardan medet umarak, Allah ortak koşanların durumu ne olacak? Yani bir tarafta Peygamber'e aracı koymuşları, koymuş insanlar var, bu aracı koyma eylemlerinin hiçbir faydası olmamış onlara. Bir tarafta da Türkiye'de mesela dedik bir sürü kabir var, türbe var, Beynamaz efendi türbesi, sonuncu baba türbe gibi böyle hatta ismi bile var, Beynamaz türbesi, ya adam beynamazmış, yani namaz kılmazmış. <gülüyor> Bu adamın bile türbesi var ve ziyaret ediliyor ve Allah'tan Allah'la beraber ne yapıyor? Allah'tan istenircesine yardım isteniyor o, kab o kabirlerden, o türbelerden. Ve delilü kavluhu ta'ala Peki delil nedir? İbadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğinin delili nedir? Delil şudur. Ve ennel mesajide lillah Mescitler Allah'ındır. Mescitler Allah'ındır. Bazı tefsirciler mescid olarak camiler yani olarak açıklıyor bunu. Bazıları diyor ki Allah'a secdedilen her yer. Yani yeryüzü. Allah'ındır. O halde tedu ne yapmayın? Dua etmeyin. Daha da geniş manayla ibadet etmeyin. Çünkü daha önceki derslerde de açıkladığımız üzere dua arkadaşlar ikiye ayrılır. Bir, lisan bir yapılan dua, dil ile yapılan dua. Biz bunlara ne, ne diyoruz? İsteme, duaul mes'ele. isteme duası. Yani ellerini açıp dilinde ne alıyorsun? allah Teala'dan istiyorsun. Bu bildiğiniz klasik bilinen dua. İkinci dua duaul ibade. Lisanla, dil ile değil de lisan hal ile. Ne demek lisanı hal? Allah allah. Yani azarlarınla yapıyorsun. Mesela namaz kılmak aynı zamanda bir nedir? Doğadır. Niye doğadır? Çünkü sen namaz kılarak Allah'tan ne istiyorsun? Sevap istiyorsun. Değil mi? Zekat vermek bir dua mıdır? Doğadır. Niye? Çünkü sen zekat vererek Allah'tan ne istiyorsun? Duadır. Sevap istiyorsun. Ama bu istediğin sevabı dinle mi istiyorsun yoksa lisanını, halinle, durumunla mı istiyorsun? Lisanını, lisan halinle istiyorsun. Buna da ne diyoruz? Duaun ibadet. Yani birincisi isteme duası, duaul mes'ele. İkincisi Dua'ul ibadet, ibadet olan dua. Yani o zaman diyoruz ki, namaz kılmak gibi, kurban kesmek gibi, oruç tutmak gibi ve buna benzer birçok ibadet hem ibadet olan duadır, hem de aynı zamanda nedir bu? Evet. İsteme duasıdır. Çünkü sen bununla ne istiyorsun? Allah'tan bir sevap istiyorsun. İşte allah da Teala diyor ki, ennel mesacide lillah, mescitler, camiler, Allah secde edilen yerler, Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا O halde فَلَا تَدْعُوا Ne yapmayın? Ne yapmayın? İbadet etmeyin. Zaten ibadet etmeyin dersen diğer duayı da ne yapar bu ayet? Kapsar. İbadet etmeyin. فَلَا تَدْعُوا Kalkıp birisi der ki, ya kardeşim Arapça'yı tarif mi ediyorsunuz? فَلَا تَدْعُوا dua etmeyin demek. Nereden çıktı? Dua etmeyin'i, ibadet etmeyin manasına vermekte. Siz ayetleri kendi anladığınız şekilde çarpıtıyorsunuz desene ne deriz? Dua. Kardeşim dua ikiye ayrılır. Dua ikiye ayrılır. Birincisi ibadet olan nisa'nın hal ile yapılan insanın azalarla yaptığı dua dedik namaz kılmak bir dua. duadır, oruç tutmak bir duadır. ve Bunların her bir yaptığın ibadet sen aslında Allah'tan ne istiyorsun? sevap istiyorsun. Bunda da bir isteme var. Böyle ki dilinle söylemezsen, Allah'ın bana sevap vermesen de, içerik olarak bundan sevap istiyorsun. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de diyor ki arkadaşlar, فَقَالَ رَبُّكُمْ اُدُعُونِي اَسْتَجِبْ Rabbiniz buyurdu ki, dedi ki اُدُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin, ben mesela ne yapayım? İcabet edeyim. İnnellezine estekbirune an ibadeti Bana ibadet etme konusunda kibirlenenler, bana karşı büyüklenenler. Bakın ayetin devamına. Ayetin başında diyor ki, Rabbiniz dedi ki, bana dua edin ben icabet edeyim. Bana ibadet etme konusunda kibirlenenler, bak ayetin devamında, bana dua etmede kibirlenenler, Demiyor. Diyor ki, bana ibadet etmede kibirlenenler. Yani ayetin başında dua dedi. Ayetin sonunda ne dedi? İbadet etmede kibirlenenler. Seyyed hulûne cehenneme dahirin. Cehenneme ne yapacaklar? Alçak bir şekilde, küçümsenecek bir şekilde ne yapacaklar? Girecekler. Yani demek ki ayetin başındaki duadan maksat aynı zamanda nedir? İbadettir. Yani her bir ibadet aynı zamanda duadır. O halde وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescidler yeryüzünün tümü Allah'ındır. فَلَا تَدْوُمَ عَلَّهِ اَحَدًا Allah'la birlikte ne yapmayın? اَحَدًا Hiçbir kimseye, hiçbir kimseye ibadet etmeyin. İsterse bu ibadet edilen, ibadetin yöneltildiği, sarf edildiği, isterse bu peygamber olsun, isterse bir rasul olsun, isterse bir melek olsun, salih bir evliya olsun, velilerden bir evliya olsun, Yahut yeryüzünün en facir, en fasık adam olsun. Arada hiçbir fark yoktur. Arada hiçbir fark yoktur. Bu ayeti kerimede bir fayda var. Arapça öğrenenler belki daha önce okuyup hatırlarlar, okumuşlardır. Belki bunu hatırlarlar. O da şu. Arapçada arkadaşlar, bakın ahaden gibi kalemun Kalemen kitabun, kitaben gibi böyle sonu tenmin diyoruz biz buna. Kur'an okuyanlar bilir. Sonu tenmin gelen kelimelere biz Arapçada ne diyoruz? Nekira diyoruz. Nekira. Ne demek ne kira? Belirsizsiz yani. Belirsiz isim. Diyorsun ki raculun. Ne demek raculun? Herhangi bir adam. Belirsiz bir adam. Yani bir adam işaret edilen, kast edilen bir adam değil. Nekira deniyor buna. Nekira. Arapçada arkadaşlar böyle nekira isimler. nefiden, olumsuz cümlelerden nehi, yasaktan, soru işaretinden soru işaretinden sonra gelirse umum ifade eder. Umum. Yani her şeyi kapsar. Genel kapsa, genel mana içerir. Düşünsün ki mesela Arapça ma cae. Ma cae no? ne demek? Ma -e"? gelmedi. Ahadun Hiç kimse gelmedi. Hiç kimse. Buradaki hiç kimse dediğimiz umum ifade eden, genel ifade eden şey ne? Söylediğimiz kural. Öncelikle Ahadun dediğimiz Nekira geldi. Belirsiz isim. Ve Ahadun dediğimiz bu Nekira isimden önce ne geldi? Nefi. Yani olumsuz cümle geldi. Cümle ne oldu arkadaşlar? Umum ifade etti. Şimdi burada diyor ki fiann el mesacid lillah mesjidal allahundur fe la tedu fe la tedu ibadete meim duhat meim allahhi ahadan hiçbir kimse ondan dolayı arkadaşlar Mekke'ye müşrikler bu ayetler kendilerine hitap edildiğinde bu ayetler indiğinde Arapça'yı da iyi bilen insanlar olduğundan dolayı adamlar inkar ediyordu ne inkar ediyordu diyordu yok Allah'la birlikte bizler ibadet ederiz Kurban keseriz, adakladarız, umut besleriz, rağbet ederiz. Çünkü diyor vardı, biz bu ayeti ne yapamayız, kabul edemeyiz. Kabul edersek bu ayeti, şirki yapmamız lazım? İşlediğimiz, şirki bırakmamız, terk etmemiz lazım. Ya yani onu da terk etmek istemiyoruz. Babalarımızı, atalarımızı bunun üzerine bulduk. O zaman ne yapıyoruz? İman etmiyoruz derlerdi. Yani adamlar Arapçayı biliyorlar. La ilahe illallahın hangi manaya geldiğini biliyorlar. O yüzden, o yüzden bakıyorsun ki o insanlara bugünkü şirk içinde bulunan, bugünkü şirke düşen ve şirke düşmekle birlikte şirk içinde yaşayan yaşama, yaşamakla birlikte dinine la ilahe illallah kelimesini dolamış ama nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşayan müşriklerden bir o kadar da cahil. O kelimenin manasını ne yapamamış, kavrayamamış, öğrenememiş, kavrayıp öğrenmiş olsaydı. Ya bu daveti İslam dinini kabul etmeyecek ya da bulunduğu şirki terk edecek. Başka bir çıkar yolu yok. İki astalite. Üçüncü mesele. Üçüncü mesele. Dikkat edin arkadaşlar, meselelerin her birinin arasında bir ilişki var, bağ var. Birinci meseleyi kabul eden ikinciyi ne yapmak zorunda kabul etmedi. İkinci meselede dikkat edin ne var? Kalbi bir şey var. Nedir Allah'a Allah'la beraber başkalarına ne yapmamak? Yönelmemek. İbadetin bir tarifini yaptık daha önceki derslerde. İbadet sadece namaz kılmak değil arkadaşlar. İbadet bir sanemin ve senin putun önüne geçip secde etmek değil. İbadet allah Teala'nın sevip razı olduğu, gizli ve açık, sözlü ya da ameli her... Allah'ın sebep razı olduğu gizli açık. Bu tarif çok kapsayıcı bir tarif arkadaşlar. Allah'ın sebep razı olduğu gizli kalpteki ibadetler, tevekkül etme, rıza gösterme, korkma, sevme, değil mi? Bunların hepsi deli gelecek inşallah bu kitap önümüzdeki derste inşallah. Gizli ve açık, kavli sözlü ya da ameli ismin ta kendisidir. kapsayıcı ismindir. Yani bunları kapsayan isme biz ne diyoruz? İbadet diyoruz. Tamam? Ve bütün peygamberler de arkadaşlar bu saymış olduğumuz, tarifini yapmış olduğumuz ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini vahyetmek için gönderilmişler. Amaç bu. Hedef bu. Allah Teala ne buyuruyor? Velakad ba'sna fi kulli ummetin rasula. Velakad ba'sna fi kulli ümmete rasula. Her ümmete bir Rasul gönderdik. Bir elçi gönderdik. Ne için gönderdik? Eni'budullah. O insanlara ne desinler diye? Allah'a ibadet edin. Ve chtenibu tağut. Tağuttan ne yapın? Sakının desinler diye. Her peygamber gönderildiği kavme ne söylüyor? U'budullah. Ve chtenibu tağut. Her peygamberin sözü bu. Yine diğer ayette. Ve mâ ersennâ min kablike min rasul. Bak demek ki söylediğimiz kural burada da aynı geçiyor. Ma ersenna min kabliken rasul. Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım. Yani senden önce gönderdiğimiz her peygamber tüm peygamberler illa nuhi ile ona şunu vahyetmiş olmayalım. Yani biz gönderdiğimiz her peygambere şunu vahiy ederiz. Nedir o? Enhu la ilahe illa ana. Benden başka ibadete layık ilah yoktur demelerini vahiy ederiz. فَعْبُدُونَ O halde bana ibadet edin. İşte biz diyor, bunu söylemelerini emrederiz. Gönderdiğimiz her peygamber, her rasul, kendisine bu vahiy olmuştur. Nedir o vahi? Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. O halde ise Allah'a ibadet edin, bana ibadet edin. Yani Allah'a ibadet edin. peygamberlerin toplumlarına gönderildiği söyledikleri söz bu. Bunu bildikten sonra üçüncü meseleye geliyoruz. Üçüncü mesele de ameli, pratik. Bu öğretilen bilgileri ne yapmak? Pratiğe dökmek. Biraz daha dışta gözüken bir amel. O da ney? Enne men ata'ar rasule Kim rasule itaat ederse ve vahhadallahe, Allah'ı birlerse la lehu Artık ona caiz değildir. Artık ona helal değildir. Artık ona haramdır. Mu'alat ne yapması? Sevgi beslemesi, sevmesi. Men haddallâhe ve rasûlehu Allah'a ve rasûlüne düşmanlık edenleri sevmesi ona caiz değildir. Velev kâne akraba karîb. Böyle ki bu en yakın akrabası olsun. Deler ki babası, atası, çoluğu, çocuğu, Olsun. Ne böyle şu an? Bu caiz değildir ve haramdır. Sevemezsin. Niye sevemezsin? Çünkü sen kalbine ne yaptın? İbadete layık olanın, tek ilahın Allah olduğunu soktun. Yaratıcı olduğunu kabul ettin. İlah olarak ondan razı oldun. Kalbinde senin onun sevgisi var. Karşındaki müşrik, baban da olsa, karşındaki kafir, baban da olsa onun kalbinde ne var? Allah'a düşmanlık var. Resulüne düşmanlık var. ki düşmanlığın en büyüğü Allah'ın kesinlikle affetmeyeceği. Ne diyor Allah? İnne Allah la yaghfiru en yushraka bihi. men yasha. Allah kendisine şirk koşulmayı affetmez. Ve yaghfiru ma dun zalik men yasha. Bunun dışında gerçeği ne var? Başlar affeder. Kutsi hadis diyor ki: "Ene aghna'a şurakâ'a şirk Şirk koşulanlardan kendisine şirk koşulanlardan şirkten en uzak olan benim. Allah ona böyle bilir. Kendisine şirk koşulan ortak koşulanlardan arasında şirkten en beri olan en uzak olan benim. Çünkü yaratıcı benim, tek yaratıcı benim. Men amile amelen esrke mai gayri taraktu hu ve şirku kim bir amel işlerde. bir ibadet yapar da o ibadette bana ortak koşarsa onu ve yaptığı ibadetini haberim diyor Allah Teala bırakırım niye çünkü ben hani zenginim ortağı değilim ortağı olan okul onun ona da ihtiyacım yok onun yaptığı ibadete de ihtiyacım amelede ihtiyacım yok işte Allah Teala bizden ne istiyor kalbine bu sevgiyi yerleştirdikten sonra kalbinde bu sevginin aksi olan bunun zıttı olan İnsanlara karşı ne yapman? Buz etmen. Tabi burada arkadaşlar, bu tür ayetler, bazı yarım akıllılar, sefihler, ilim talebesi olmayan insanlar tarafından, hele hele Arapça bilmeyerek, kitaplara böyle Türkçe ya da kendi dilleriyle sarılan insanlardan, insanlar tarafından okunulduğunda, çok yanlış anlaşılabiliyor. Kafirleri sevmek arkadaşlar, yani Muvâlat dediğimiz, bunun Arapça orijinal ismi, ıstılağı, terimi Muvâlat'tır. Ayette de gelecek o. Diyor ki alimler bu ikiye ayrılır. Bu ikiye ayrılır. Yani kafiri sevmek ikiye ayrılır. Birisi vardır, kişiyi dinden çıkarır. Müslüman kişiyi dinden çıkarır. Bir diğeri de vardır ki dinden çıkarmaz ama o kişi büyük kinaş olur. Büyük kinaş olur. Dinden çıkaran nedir arkadaşlar dinden çıkaranı? Kişinin yani Müslümanın kafiri dini için zemmesi. Ya işte o adamlar da maşallah yani ibadet ehli. Bunların dini de aslında yani iyiliği emrediyor filan. Gitti. Veyahut da o kafiri Müslüman'a üstün kılmak için o kafire yardım etmek. Tabi Müslüman'ın dini için üstün kılması. Mesela kafirler Müslümanlara bir saldırı yapacaklar. Gidiyor kafirlere ne yapıyor? işbirliği yapıyor, Müslüman'a saldırıyor. Sebep? Gaye ne o Müslüman'ın gayesi? Küfrün İslamını olması? Evet. Galip olması, zuhur etmesi, üstüne çıkması. İşte bu nedir arkadaşlar? Bunu alimler ne diyorlar? Tevelli diyorlar. Tevelli etmek. Onları veli edinmek. Bu manada tevelli etmek. Ve men minkum minhum Kim onları tevelli ederse Yani dinlerinden dolayı severse, üstün gelmeleri için severse onlardandır. Bu dinden çıkaran, reddet olan, kişiyi mürted yapan sevgi. Bir de kişiyi dinden çıkarmayan sevgi, adamı din için sevmiyor. Ama bakıyor böyle, dünya için seviyor. Hayran. Şu adamın tipine bak, şu adamın... İşte bu yani çok tehlikeli bir şey aslında. Yani adamın formasını yiyor, bugün mesela daha bir örnek vermek gerekirse... arkasında yazıyor. Dediği gibi Ronaldo. Adama hayran, seviyor, aşık olmuş. Tipini ona benzetmeye çalışıyor. Onunla yatıp onunla kalkıyor. Bunun gibi dünyasından dolayı, dünya bir dolayı seviyor. Halbuki bu adam Allah'a koşan bir adam. allah Teala'ya isyan eden, Rasulü'yle isyan eden bir adam. Kalbinde kalbinde Allah'ın sevmediği şeyi barındıran bir adam. Sen ona bulaşsın örnek alamazsın, sevemezsin, özenemezsin. En güzel örnek bu konuyla ilgili en güzel örnek İbrahim Aleyhisselam'da var. Hatta Nebi Aleyhissalatu vesselama bile örneği İbrahim Aleyhisselam olarak veriyor Allah razı olsun. Fakat kana lekum usvetun hasene fi İbrahim ve'llezine amenu ma'ah. Sizler için İbrahim de onunla iman edenlerde, onlarla beraber iman edenlerde güzel bir örnek var. Ey insanlar, ey müminler. Yani allah Teala bakın bizlere bu ayetin ilk indiği topluluğa örnek olarak gösterdiği şahsiyet İbrahim Aleyhisselam ve onun arkadaşları, ona iman etmiş olanlar. Niye onlar örnek gösterildi? Sebep ne? Diyor ki, اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءُمْ مِنْكُمْ Onlar ne dedik Şirk içinde olan, küfür içinde olan topluluklarına, akrabalarına, aşiretlerine, kabilelerine ne dediler? İnna bura'a umminkum. Bizler sizlerden beriyiz, uzağız. Aralarında babaları var, amcaları var, teyzeleri var, dayıları var. Niye? Allah'a ortak koşuyorlar. Putlara ibadet ediyorlar. Bunlar ise ibadetin yalnızca Allah'a yapılmasını istiyorlar. إيش الله تعالى؟، أنالهم örnek نل. ومن ما تعبدون ومن دون Allah'la beraber, Allah'tan gayrı ibadet ettiklerinizden de beriyiz. اتتكمزننذن بريئين. Sizi tanımıyoruz. سلي تانميوز. نحن نقبل ذلك، بسلي تانميوز، نحن نقول نحن نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول Allah'ın dinine dönüp Allah'a iman edinceye kadar adavet, düşmanlık ve kin baş gösterdi. Ta ki Allah'ın iman edinceye kadar da bu kin ne olacak arkadaşlar? Devam edecek. Bakın yani bu şeye manifestaya bu kavmilerine karşı söylemiş olduğu söze. Hatta İbrahim aleyhisselam babasına daha sonradan tövbe etmek istiyor. Allah'a. Allah Ama bakıyor ki iman etmiyor. Allah onu yasaklıyor. Babasına tövbe etmemesi için İstihbar etmemek için kazaklıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın davranışına bir örnek olarak da peygamberde bir örnek var. Onun asabında bir örnek var. Bakıyorsunuz adamlar babalarına kılıç çekmişler. Amcalarına kılıç çekmişler. Teyzelerine, dayılarına, akrabalarına ne yapmışlar? Müşrik olanlara kılıç çekmişler. Neden? Sebep? Onları birbirine düşen konu ne arkadaşlar? Makam mı? Hayır. Şöhret mi? Hayır. Ney? Bir taraf diyor ki hayır yalnızca Allah'a ibadet edelim. Bir taraf diyor ki hayır Allah'a ibadet edelim ama onunla birlikte başka da ibadet edelim. Tek sorun bu arkadaşlar. Ve onlar Allah için seviyorlar Allah için buğz ediyorlar. Çin, nefret duyuyorlar. Yani bugün bakıyorsun maalesef rüntü bir durum Müslümanların haliyle durumuna. Sokaklarda çocukları görüyorsun. Her birinin üzerinde ney? Bir forma arkasında ne var? Bir kafir futbolcunun, kafir oyuncunun neyi var? İsmi var. İşte kimileri televizyonun karşısında geçip onları destekleyerek seviniyor. Helal olsun diyor böyle attığı zaman. Helal olsun sana işte dediği gibi Ronaldo bilmem ne falanca. Aslanım benim be filan. Bunların hepsi arkadaşlar günah. Hatta kişiyi alıp büyük günah götüren ameller bunlar. Kimileri iş sahasında hayran adam. Özellikle mesela biz görüyorduk Medine'de hac yaparken adam geliyor Almanya'dan Hollanda'dan işte nereden oradaki şemsiyelere bakıyor diyor bunları bizim Almanlar yaptı diyor helal olsun adamlara diyor yani bu şemsiyeleri diyor övüyor oradan adamları orada bunların hepsi arkadaşlar yanlış şeyler kalbinde imanın yer bulduğu ve gerçek manada güçlendiği insanların yapmayacağı söylemelik şeyler sadece söylem de değil Hal, hareket, tavır, amel. Bunlar da önemli. Yani şöyle aynanın karşısına geçtiğin zaman, kılık kıyafetine baktığın zaman, seni yukarıdan şöyle Hollanda'ya bıraksalar, İngiltere'ye bıraksalar, oradaki John'la, Hans'la, bilmem neyle, ayir edilebiliyor musun yoksa edilemiyor musun? Buna da önem vermen lazım. Yani sen <gülüyor> buz ettiğin, kin duyduğun, sevmediğin, Allah'ın sana sevmeni yasakladığı insanlara, Karşı benzememelisin de. Onlar gibi giyinmemelisin de. Onlar gibi oturmamalısın. Onlar gibi yememelisin. Değil mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bakın. Kimi zaman diyor ayakla, bazen ayakkabılarınızla namaz kılın ki bu şekilde Yehudilere ne yapmış olasınız? Maalesef. Muhalefet. Bakın amaç ne? Yehudilere benzememek. Muhalefet etmiyor. Ama bugün maalesef Müslümanlar oturmasıyla, kalkmasıyla, giyinmesiyle, kuşanmasıyla hatta maalesef ve maalesef üzüntüyle ifade edelim, camilerdeki ibadet etme şekilleriyle bile başlandılar. hıristiyanlara benzemeye başladılar. Yani camilere sandıklar koyulup para toplanması, arkalara sandalyeler koyulup kiliselerdeki gibi insanların arkada oturması, böyle cami mimarilerinin kiliselerle benzetmeye çalışılması, aşırı derecede süslenmiş olması. Yani Allah'a ibadet ettiğimiz yerde bile bakın, şeytan bizi öyle kandırmış ki, yani bir kimse 100 yıl sonra belki girsek kiliseyle cami ne yapamıyoruz artık. Hayır edemeyeceğiz. Orada da masalarda oturuyorlar sandalyelerde arkada. Burada da öyle. Ondan sonra dediğim işte dediğimiz gibi kasa koymuşlar. İlahi söylüyorlar. İşte mevlütler okuyorlar. Kaside okuyorlar. Yani 100 sene sonra belki durum daha da fena olacak. Niye nebi Aleyhisselam buyuruyor ki? Sizler öncekilerin yoluna karış karış arşın arşın uyacaksınız. Yani bu böyle. Velev ki onlar diyor dap diye bir hayvan var. dap hayvanı. Çölde yaşayan kertenkeleye benzeyen daha büyüğü. Velev ki onlar diyor onun kuyusuna girseler onun çöldeki yuvasına girseler onun yuvası böyle çölde bir kuyu. Yani Yahudi ve ve bizden önce yaşamış kavimler. Ona kafasını soksa siz de diyor sokacaksınız. Niye? Onlara benzemek için. Sahabeler diyor. Ey Allah'ın Resulü. Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun? On, onlar mı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki ve men, başka kim olabilir ki? Bakın dediğimiz gibi her şey arkadaşlar yememizden, içmemizden, ev döşememizden hayatımızın her şeyinde baktığımız zaman bu hadisin etkilerini izlerini görüyoruz. Yüce Rabbimiz bize ne yapsın? E, etsin. hemen ayet okuyalım ayette diyor ki Allahü Teala lan tecilu kamen yubminune <gülüyor> billehi ve liyumil Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu bulamazsın göremezsin nasıl göremezsin yuadunemen <gülüyor> haadda Allah'a ve Rasule Allah'a ve Rasulüne isyan eden onlara düşmanlık edenleri severken göremezsin onlara sevmezler açıkladığımız üzere tevelli ve olan ve büyük olan. ولم كانوا آباءهم أو أبناءهم، بلى كه كافر들، آباءهم أو أبناءهم، بلى كه كافر들، باباهم أو أبناءهم، بلى كه كافر، باباهم أو أبناءهم، بلى كه كافر، باباهم أو أبناءهم، بلى كه müşriktir, kafirdir. Bundan hiç görüşmeyeceksin, yolda görsen yolunu değiştireceksin değil. Sen onlarla aynı evde de yaşayabilirsin. Adam Avrupa'da Müslüman olmuş, annesi babası Hristiyan. Onlarla aynı evde de yaşayabilirsin. Önemli olan burada arkadaşlar, elhamdülillah, onlarla aynı evde yaşasam bile ne yapman? Onların şirkini, küfrünü, dinini buz etmen. Tabi susmayacaksın da, nasihat edeceksin. Ve sadece küfür ve şirk şey değil arkadaşlar, isyan, bidat, günah bunların hepsine karşı tavır takılmalı Müslüman. Yani bakıyorsun, adam akraban var, geliyor evine kült tablosu getir diyor, bir sigara içelim falan, tamam mı? Sen buna buz edeceksin, buna izin vermeyeceksin. Bakıyorsun önüne oturmuş akrabanın kızı apaçık bir şekilde, sen onun karşısına geçmişsin, muhabbet ediyorsun. Buna buz edeceksin. Buna kin duyacaksın? Tamam mı? Yani sadece şirk küfür değil. Allah'a isyan edilen her şeye karşı kalbinde bir ne hissedeceksin? Bu seyredicisin ki zaten bu imanın göstergesi. Ve evet. kat'amul iman. İmanın tadına varmıştır diyor şu kişi Hadiste. Kim o? Allah için seven, ve Allah için bu zeden. İmanın tadına varmıştır. Yani evet. İmanın tadı, imanın tadını kalbinde hissediyorsan bunun göstergesi sana vuracak zaten. Ya biliyorsun bileceksin. Yani tablosu kardeşim. Ya nasıl olur ya? Sen yani nasıl böyle bir şey teklif edebilirsin? Değil mi? Ula'eke في قلوبهم kulûbihumul îmân. İşte Allah-u Teala bu tür insanların kalplerine ne yazdı? İmanı yazdı. U'eyyedehum bir ruhin min. Katından bir ruh ile onları destekledi. Nedir bu ruh? Alimler diyorlar ki arkadaşlar, Kur'an. Hidayet rehberi olan Kur'an. Niye Kur'an'a ruh dendi arkadaşlar? Diyor ki alimler, nasıl ki, İnsanın bedenine can veren, hayat veren ruhsa, kalplere de hayat veren ney? Kur'an. Ondan dolayı ne yaptı allah Teala onu burada? Ruh olarak kimden İşte allah Teala bu tür insanları, saydığımız bu vasıflara sahip olan insanlara ne yapır? Kalplerine iman yazar. Ve onlara kendi katından bir destekle de destekler. Kur'an'la, hidayetle de destekler. Ve <gülüyor> kandırır. Oralara sokar. Radiyallahu anhum. Bakın, Allah onlardan razı olur. Onlar da Allah'tan razı olur. Önemli olan önce Allah'ın senden razı olması. Önemli olan bu. Önce senin Allah'tan razı olman değil. Daha önceki desteklerimizde söylemiştik. Selef ulemasından bir tanesi. Diyor ki, zannediyordum ki önce kul tövbe eder, ondan sonra Allah ona tövbe eder. Tövbesini kabul eder. Zaten diyordum ki, önce kul razı olur da kul razı olduktan sonra Allah ondan razı olur. Zannederdim ki diyor, önce kul sever, kul sevdikten sonra Allah onu sever. Ta ki diyor Allah-u Teala'nın şu sözünü okuyarak, hani savaştan geri kalan üç kişi var ya, onunla ilgili ayet iniyor, diyor ki Allah sonra ثُمَّ تَعْبَ Sonra diyor, Allah onları tövbe etti de لِيَتُوبُوا عَلَيْهِ Onlar da ne yapsın Allah'a? tövbet. Allah önce onları tövbe edecek, günahlarını affedecek. ona muvaffak yani ona götüren şartları onlara nasip edecek, bahşedecek. Ya yani sen kendinde göreceksin. O istikamet, o gidişi Allah sana bunu bahsettikten sonra sen tövbe edeceksin. Allah senden razı olacak ki sen de ondan sonra Allah'tan razı olacaksın. Onun için diyorlar ki önemli olan senin sevmen değil. Önemli olan onun seni sevmesi. Değil mi? Önemli olan herkes kendini iddia ediyor. Değil mi? Ama o seni seviyor mu? Bu çok önemli. Onun seni sevmesini bilmek istiyorsan göndermiş olduğu Resulünün yolundan gireceksin. Radıyallahu anhum ve radıyallahu anh hizbullah. İşte onlar Allah'ın taraftarıdır. Yani bu insanlar Allah'ın hizbidir. Bugün piyasada hizbullah diye gezenler değil tabi. Onu, bu ayeti onlarla anlamayın. Yani tavuk keser gibi insanları kesen şer E, maşalara, şer mihraklara alet olanlar elbette değinler. Ayetten kaseldenler. Ela muflihun. İşte Allah'ın bu hizbi, Allah'ın bu grubu, bu tür insanlar nedir? Muflihun, humul muflihun. Ela ermiş, kurtulmuş ermiş insanlar onlardır. Ayette dikkat ederseniz, ayeti temel ederseniz, ayete şöyle bakarsanız. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere <gülüyor> karşı sevgi beslemeyenlere verilen mükafatları incelerseniz tek bir mükafatın olmadığını görürsünüz. Bakın. Ketebe fî kulûbihumun rahme. Kalplerine ne yazdı onların? iman yazdı. Ve eyyedehum bir min. İkinci müjde. Katından bir ruhla yani kitapla hidayetle destekledi. Sonra üçüncü müjde, yudhiluhum cennatin tercih min tahtel enhar kalidine fiyan atlarından ölmekler akan cennetlere soktu ebedi kalacakları dördüncü, radıyallahu anhum ve radu an Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldu beşinci, ulaike hizbullah, Allah'ın hizbi olarak vasıplandılar, altıncısı elâ inne hizballah elâ inne hizballahihumul muflehun işte Allah'ın bu taraftarları Allah'ın bu grubu nedir Kalaha ermiş, kurtuluşa ermiş olan. Yani kurtuluşa ermekle müjdelendir. Karşılığında yaptıkları şey arkadaşlar? Çok kolay bir şey gözüküyor değil mi? Ama o kolay değil işte. Şey, müellifin burada üç saydığı meseleyi gerçekleştirmek sonucu bu. Bu müjdeyi yapmak? Hak etmek. Bizler de inşallah bundan sonraki hayatımızda otururken kalkarken daha da dikkat etmeliyiz ki allah Teala'nın buğz ettiği ve sevmediği insanlara benzemeyelim. Bunun bir bereketi de şudur arkadaşlar. Diyor ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'le alakalı olarak, İbrahim aleyhisselam'la alakalı olarak فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ İbrahim kavminden uzlete çıkınca, ayrılınca, kenara gidince, çekilince. Yani artık dedi ya, Ne dedi İbrahim demin ayette söyledi ki İbrahim ve onunla beraber iman edenler ne dediler? Bizler sizlerden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden veriyiz. İşte ayette, diğer ayette açıklıyor. İbrahim böyle deyince böyle alıp başını çekip gidince ve ma ya'budune min dunillah işte Allah'tan başka Allah'la beraber ibadet ettiklerinden uzaklaşınca ne yaptı allah Teala? Buna mükafat olarak وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْفُبُ Sonra İshak ve Yakub'u rehbettik, bahşettik, verdik. وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَب۪يًّ Ve her ikisini de, yani Yakub'u da, İshak'ı da ne yaptık? Nebi, peygamber yaptık. Bu da arkadaşlar, kafir ve öşçüklere benzememenin, onları sevmemenin, onlardan uzak durmanın, onların diyarında yaşamamanın, Onlarla beraber oturup kalkmamanın, oralardan hicret etmenin bir bereketi. Zürriyet verme. Bunu da yedinci fayda olarak bir önceki ayet abın ekleyin. Bu haftaki söyleyeceklerimiz inşallah bu kadar. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la illa ve etubu ileyküm. Evet Ustaz Burhan benden de dinleyelim. الله أنه يجب <تصفيق> على كل مسلم مستمد تعلم هذا الثلاث مسائد فالعالمين الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يكننا حملا من أرسل إبنائنا رسولا فمن عسا فمن عساهم دخل الجنة ومن عساهم دخل النار والذي قول تعالى <تصفيق> إنا أرسلنا إبنائكم شاهدا رسوله شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما ارسلنا الى قياده الرسوله وعسى السلام الله رسوله وبيده ان الله لا يرضى ان يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا النبي <تصفيق> موسى والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدع مع الله احد الثالثه ان من عتاق الرسول توحد الله وحده الله لا يجوز له معاداه من حاد الله برسوله ولو كان أقرباً قريباً اقرب قريبا الذين ظلوا تعالى لا تجد قمة من الليل واليوم الآخر يوعدون من حال الله ورسوله ولم كانوا, كانوا, كانوا عذابهم أم أو أو إخوانهم أم عشيرتهم لا لا كتب في خلقهم زمان وأيدهم يروهم منهم ويدخلهم جنات من تعبت عنها وقالي فيها ربي الله علهم وربوعه ولا يكحز الله إلا إلا إن حزب الله أمر فيهم. اذات. اوردر اصدقائي نستريح. اولادنا الكرام اصدقائي. اول اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. اسبوع. Dersimiz olacak, bağlantılı telefon bağlantılı dersimiz olacak. 9.30'da başlayacak. Sizler de inşallah ona hazır olursunuz. Ee, önümüzdeki cumartesi derse ise e, gelmeden, yani dokuzu 10 geçe daha henüz gelmeden Levent kardeşten tatlınızı yiyin inşallah, öyle gelin. Önümüzdeki hafta onu soracağız, teyit edeceğiz. Ezberleyen kardeşlerimiz ezberlemeye devam etsinler. Onlar bir kere ezberlemeye başladıkları için Bundan sonra ezberlemezlerse ceza onlara var, gelecek. Bunu da üçüncü olarak söylüyoruz. Ezan okunacak. biz çıkıyoruz. Allah'a emanet olun.